...Selam getirdin. Maşallah. Dört saat beraber <gülüyor> <gülüyor> koydu in. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Annemize demiş ki... ...Yeni razı oldum senden... benim Mustafa Efendi'nin... ...Ağzası mısın? ...Dendi. <gülüyor> Allah! Hasan Efendi, Titsan adın hizmeti müjde demiş. Allah! <gülüyor> Beni bir oraya götürdüler, yanına mübarek gelmiş şöyle tutmuş, üç tane mühendis beraber ellerini zon yöptürdüğünde, içeri nur oldu, Allah! Hohoho! Dedi ki, zıtın ihvanınıza selam ver, reçetim. Senin rakibimsin Sen Çok selamlar var. Selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyi İnşallah. olun. Yalnız sizlerle bir isterler <gülüyor> olsun görüşmeye. Allah Azaz'ın vazife edindim, faydalı <gülüyor> olasınızı rica ettiler. <gülüyor> Buraya gelebildim, gelme vaziyetim yok. Yatıyordu, üç inle birden var oldu. Beş tane hap birden Onun altındayım şimdi. Kısırma Şimdi... Dışarıya içeriye, <gülüyor> iperle vazifesini gören şu mu? Ooh, <gülüyor> evet efendim. Bu ikisi mi? <gülüyor> nasıl sesin duyulması kadar? <gülüyor> Güzel duyuluyor mu? Güzel duyuluyor mu? He, daha yanaştım da öyle, şimdi nasıl? Biraz daha diyorlar, tamam. Şunu gelin getirelim, şöyle isterim. Getirelim, getirelim, getirelim, getirelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi, kabloyu biraz bırakmıştım. Tamamız bu. Gelmesin bakalım. Şey, çok konsantre. Aman, dostlar. Şunu kare geliyor. <gülüyor> bu güzel diyorlar. <gülüyor> sen, um... Bize de doktorin gibi. Tamam mı? Seçen de. Eber Rekan, şeyhallah. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracimim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizin bu o tayyibelerine, Eline, ashabına, bütün Peygamberani İsam, Evliya-i İkram, sultanımıza kadar. Allah! Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, ve de Abdul Kadir Giylani Efendimiz'den, Sami Sultanımıza kadar. Allah! Bütün peygambera nizam, bütün evliya-i kiram, Allah. hele sevgili annelerimiz, Allah. hemen musluklarından emdiğimiz annelerimiz, Allah. omuz zorlarıyla geçindiğimiz babalarımız, dünyaya <gülüyor> getirmeye vesile olan anne ve babamız, akrabayı talukatımızın, Dağlar başında kalan, hakile yeksan olan bir Fatiha için boyun bükenlerin ruhuna, bütün müminatın ruhuna üç iklas bir Fatiha. Hayrım, hayrım, hayrım. Amin. Evet. Rabıta ettim, rabıta ettim, rabıta ettim. Ayy. Sözü Hazretimiz bilir, Bize anca biz öyle konuşabiliriz. Bizim peşimiz onun pilizinde soklu, Ahlakı Hamide'den konuş diyor, onunla konuşacağım. Onun ahlaksız bir kimse işe yaramaz bu Hasan bu anil Hasan an anne bir Hasan Ancep di Hasan ele inne Ah Hasan, el Hasan elkul Hasan bu gerekene kalbime ilham oldu bunu size kısaca anlatayım tağatım yok iyi dinlersek iyi anlat Beşmelerde bardağın doldurmadan korusan bin yanında durursa kendi değer. İlle kulak destimizin ağzını size açacağız. Kalp memesini füyuzat, kalp çocuğunu füyuzat memesine tutturacağız. Öyle doyacağız inşallah. Valla Çünkü... ne Hazreti Hasan'ın Basrı Efendimiz'den rivayet olundu, Hadis-i Şerif. Hasan'ın Basrı'ya girdik mi böyle birkaç saat devam etmeli ki Hasan'ın Basrı, bu <gülüyor> sesin Rahul Aziz, Efendimiz'in menakibi bitmeli. İmkanı yok bunun için. Yani onun menakıbına girmeye imkân yok, Hasan'ın bastı efendimiz rivayet etti diyelim geçelim de tamam. Efendim bir söyle, bütün hayatında tek günah etmiş Bütün hayatında onu da yakasına yakasına yazdırmış ve yapıştırmış ...bana bir mağrurluk gelmesin diye o yazıyı bakar... ...ben bir günah etmiştim diye ağlayı ağlayı yakası ıslanırdı. Allah şefaatine laim istersin. Daha istiyoz mu ben Binasının balkonunda kana gözlerinden mütemadiyen yaş dökülürdü... ...yüzlerinden akan yaş... Bir adamın üstüne dökürünce şapır şapır şapır, acaba mısmır mola, mundar ola diye mıdırdanmış, demiş ki, belki mısmır olmaz yavrum, günahkar Hasan'ın gözünün yaşı demiş. Yok da Allah! <gülüyor> Öyle ağlarlarla. Huzuri varınca, el estağım ile bismillah, el yevme ala eftahihim ve tellemi ne eli him ve feshad erjil him, bima kano yaksubun, sadqa Allahu Al Azim ve billa Rasuluhu Nabiyl Kerim. Hakcelleme ale azrattlara, Allahu nazar, şöyle buyuruyorlar: "Ol günde eliyu ve nakdimu, eliyu afahim." Allah sorulup da oğlum şu günah yetmişsin Sen şöyle bir günah yetmişsin dindiği zaman Hayır ya Rabbi ben öyle bir günah yetmemiştim ağzını mühürleyin 50 yahtimu yakti afahi ağzı mühürlenince ağzalarınaz söyle diyor söyle diyen Allah olduğu için Celle Cyla Göz diyor ki benimle televizyona gözler dikti. Gözümü yok yerlerine harcadı ya Rabbi. Kulak diyor ki benimle gıybet dinle diyor ki benimle kötü yere yürüdüğü bütün vücut kendi evini şahidi oluyor. Diyor ki ya niye söyledi yonusuz yanmayacak mısınız elimizde değil diyor. Allah söyledi söyledi söylüyoruz, takır takır takır söylüyoruz. E cehenneme gitme hakok erince hadi cehenneme. Allah. Gözün kibriğinden bir kıl çıkıyor, dinliyor, diyor ki yarabbi, ben de lehine şahidim, bu kuluyum. Hep aleyhine şahitlik yaptılar. seni biliyorsun sen, e ee, kibrik! Diyor ki bir gün senin korkundan ciğer-i gibi oldu, ağlamak istedi. Gözlerine yaş doldu ya ağlayamadı. Bana derdi, geriye çekildi, dağıldı, gitti. Bana senin korkundan, senin korkundan yaş derdi ya Rabbi. Allah. Demek benim korkumdan sana yaş derdi ha? Allah. Evet ya Rabbi, sen de biliyorsun derdi. mu ben affettim Cennet'in Allah'a. benim korkumdan ağlayanları ben yakamam. Kaya muamelesi buyururum. Kardeşim, seherlerle kalkalım, oyunumuzu hakka bükelim, gözlerimizden yağmur gibi dökelim de kurtulalım inşallah. Allah. Öyle yok yerine olmaz. İşte koca Hasan-ı Basra Hazretlerinin gözünden akan yaşlar, yaşlar, böyle aşağıdaki adamın üzerine dökülecek kadar akardı. Daha var mı efendim? Bu, uzun onun menakıbı. Onun için, Raval Ravalhasen, Hasan, o da Hazret-i Hasan radıyallahu an, Efendimiz'den ki Muhammed'imizin torunu evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan rivayet ediliyor hadisi şerif. Hazret-i Hasan, fatıma Zehra'nın arşın küpeleri olan, Cennetin ehli şababı olan, seyyidleri olan, bir gün dihya geldik süre, dihya tülkelebi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cibrili Cibril-i Emin geldi mi, dihya suratında gelirdi. Cibril-i Emin gelince Hasan Hüseyin efendimiz kucaklarına oturmuşlar. Ozan oturunca şöyle ceplerinden bir şey aramışlar. Cebrail Aleyhisselam'ın. Bilemedim. Çocuklar ne arıyor ya Resulallah? Deyince sizi bihya zannettiler de bihya Bağdat'tan gelince hurma getirirdi de hurma getirdi zannetti, cebini arayırlar. Allah'ım ...Muhammed torunları karşısında beni mahcup etme. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed torunlarına, hafiflerine... ...hürma ver yarabbi, uzan da cennete aladan al boynuna koy da bulsunlar diyor. Cennetten alıp boynuna koyuyor... ...hürmaları oradan yiyor. O bizim sultanlarımız... hepsi zararla... Hepisi hakaratla, <gülüyor> hepisi zulmüle öldüler, bize şefaat etmenin için Hazreti Hüseyin Efendimiz, yezitlere dedi ki, ne olursunuz, bir su verin de hakkım helal olsun, veren öldürüyor musunuz? Sen Muhammed torunu değil misin? Seni susuz öldüreceğiz, susuz. Lepini vurunca oradan su çıktı. İçmeyeceğim, ey su, Muhammed Mustafa'nın ümmetine şefaat vereceğim, içmeye susuz, susuz. Kendi ailesi cevdiye Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirle öldürdü, bilmiyor musunuz? Bir zehir, üstüne bir zehir daha, o zehirlerle şehit olan sevgili rivayet ediyor. Uzatsam çok uzanıyor, ne yapayım, kısaltacağım. Hasan hasen alil Hasan, an ebil Hasan, O da babası Ali'l-Murtaza Efendimiz'den rivayet ediyor hadisi şerife. Babası Ali'l-Murtaza Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çocuk ana iman eden Çocuk ana iman eden Tanrı'nın aslanı Sahavet bir şey söyleyeyim de burada yadigar kalsın cihattan geldiği Fatıma Zehra annemiz hastalanmış ne oldum ya Fatıma Aa. hasta oldum ya ali ne canın istiyor dünyadan hiçbir şey canlarımı canım istemiyor mesela bize yemek verdiler hiçbir şey canım istemedi lan yalınız pirinçten ekmeksiz bir kaç kaşık alabildim, işte onunla duruyorum. Size konuşuyorum, dua ediyorsunuz da böyle oluyorum, inşallah dua edeceksiniz. İnşallah. Hastalığım boyuna kadar koyup geleceğim inşallah. Şimdi, bir teccit nar canım istiyor, ruman, nar olursa dedi yiyeceğim az isteyen muha geliyor, Ellerden öndüç para aldı da, bu sene Medine'de bu vaazları verdim. Elden Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> Fatımat'a Zehra radıyallahu anha, bardaşlardan bir daş getir, sarayım mi'den üstüne, hiç kimse halim bilmesin, sallanmasın bil Fatıma. Bu neydi bu taş? Muhammed kızı acıktı diemesin verdiği sardın peygamberimiz gibi yalımız sen mi sardın? <gülüyor> Uyanı <Duşlarını> çıkarttı girileme <gülüyor> baş peygamberimizin <gülüyor> <gülüyor> <Sen misin? gülüyor> şeyinden düştü. Ben ee, sünnetini tutmadım anınla gecelerin ihya ederken şişüp şekva eder kademi peygamberim aldı ve karnını bağlar adı. Taşlar koyup böğrüne dürmüş idi idemi. Bilmiyorsunuz mu bunlar bütün sizin bildiğiniz şeyler. Biz şimdi gani gani mallara karg olduk da şükretmesinden ve bilmiyoruz. Allah'ımıza sayısız şükürler olsun. Ya. Ya. şimdi Amerika'nın birisi diyor ki, Muhammed Mustafa bu hadisi nerede konuştuysak oranın etrafı dağlar altın diyor. O muhbiri sadık diyor, gevurlar. Bizim gevurlar bilmiyor ama, yani o gevurlar biliyorlar peygamberin mucizesini diyor ki, onun edrafını arayın. Geliyorlar, orta oluyorlar, şurada konuştu bu sözü. Onun etrafı tüm altın çıkıyor şimdi, dağlardan altın madenleri. Yani peygamberimiz böyle ve Allah şefaatine nail Öyle olunca Hazreti Ali Radıyallahu anh Efendimiz'den de bir misal vermeyince geçmeyin kalan bir kafir ile harb ediyordu. <gülüyor> Muhammed Mustafa <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem o harbe çıkarkana dua verdi. <gülüyor> ya Rabbi Hamza'mı Uhud'da aldın. Öteki Ubeyyut Amcamı Dedir'de aldım gelimde bir tecik alim kaldı, sen muhafaza et ya Rabbi der. Kendi geçmiş amir de bağırıyor. Diyor, ya Muhammed, mübareziye er istiyorum, er. Hazret Ali Efendimiz hepsi oturuyorlar, dedi ki... İçinizden birisini amir geçti, harbi kim çıkacak? Herkes sukurt etti çünkü gelen amir. Azatlarımız ayağa kalk. Ben harbineceğim ya Muhammed. Doğum sen ne olacaksın? Daha yirmi yaşındasın. Okey, genç. Gelen oturdu. Kim çıkacak? Gelen amir dedi. Kim çıkacak? Dedi ki amir sordu. Yine Hazreti Ali Efendimiz ayağa kalktı. Başkasına aray vermem. Birbirine alırsın. Sen alacak bir söz değer bizim sözümüz. Güzel. Yani dedi ki, yine Hazreti Ali Efendimiz kalkınca artık ayağa kalktı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın kılıcını kuşattı. Zırhını giydirdi. Ya Rabbi, birini Uhud'da, birini Bedir'de verdim, bir alim kaldı, nasıl ki Ya Rabbi? Aliya Ali Allah! Im. Hazreti Ali Efendimiz gelirken, Amir, çok mağul bir kafir, dedi ki kimsin sen evet. Ben, İbn-i Ammin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Aliyyel ben yal muttazaim ya. haydi oğlum haydi hele babanla aramızda çok münasebet vardı. Eğer talim haydi sana mı kıyamam, git sen de kıyamam gitsen. Sen bana diyaman ya ben senin kafanı vurmaya her zaman ya. açıkım. Ya. Allah Allah. Sen neden kimi kavuyum Gel çocuk git dedi. daha senin annem git. İntimin beni parçalan ben senin parçalarım. Dedi. Atın üstünde hiyecana gelince gevur, Hazreti Ali Efendimiz'in üzerine zorlatınca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ''Görüşelim seninle bir'' dedi, bağırarak kâfir hiddetlenmiş geldi. Kalkanı eline alışıp böyle kafasına tuttu. <gülüyor> Barabaktan gelip de vurunca kalkan Allah. kesildi ve Hazret Ali Efendimiz'in kafası hafif kanamıştı. Bir şey olmadı, ben geliyorum dedi. Geldi. Ya Allah ya Bismillah. Allah'ın inayetiyle Muhammed'in himmetiyle geliyorum dedi. Allah Allah Allah Allah iki taraf bağırıyor ama Hazreti Ali Efendimiz sayha gibi geldiğiyle kalkan da kesildi Allah, Allah bacağını yardığıyla yere dikildi. Allah Allah. Yani alemiler ilave eder ya biz ilave etmek. Koyya sahibi kızı e, e, efendim a sarı öpüze ineceği derler onlar. <gülüyor> Ama bunun mübalağası yok. Hemit demir kesildi. Hemit gevur kesildi ya şak ola verdi. <gülüyor> Bir tarafdan biz de diyelim Allah. Allah. Allah. Ekber, Allah. Allah. Ekber, Allah. Ekber, Allah. Ekber, Allah. Ekber, Allah. Ekber, Allah. Ekber, Allah. Ekber, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Bir varmada yindi, yere çarptı Ve boğazına kılıcı tuttu Şehadet okursan kurtuluyorsun Şehadet okumazsan boynunu kesiyorum dedi Herhalde bu günler mücadele, mücahede Din için cihat günü ki Ben ahlaktan başlıyorum Efendimiz orada veriyor, Efendim Şimdi İman etmeye kafirin gönlü olmayınca Aşağı taraftan tükrünü ağzına biriktirdi Ya Ali bu yüzüne dedi Daha hiddetli kessin derken Hazreti Ali Efendimiz kesmedi Kılıcı kaldırdı şuraya oturdu Sallanarak vardı kafir dedi ki Beni niye kesmedin diye. Yüzüme tükürdüğün için kesmedim dedi. Biz de ahlâgı hamide. bak oradan konuşuyorduk, فَاحْسِنْ ahsin اَسَٓاءَ اِلَيْكِ <gülüyor> Kötülüğü gidenlere iyili gelin Allah emrediyor bize. Resulullah böyle emrediyor, sen kötülük ettin, yüzüme tükürdün de, hasiyetime tokunur da keserim de Allah rızası için kesmem, Araya bir şey girer diye korkundan seni ak veriyorum dedi. Haydi şeyh <gülüyor> Memiş Sen niye gireceğim dedi. Beni esirin ettin dedi yani. Sizin dininiz böyle mi dedi? kötülük gelene iyilik mi yapınız dedi. Evet. Sulman gafak vafu zalemek ve atı men haramak ve ahsin men esaa ilek dedi biz kötülük edene eğri yederek. hepsini konuşamam size, hepsini birer birer haber veremem. Onun için hazret Ali Radıyallahu anh Efendimiz, sıddık Arzam Efendimiz, Omarul Faruk Efendimiz, Osman-i Efendimiz, Ali El Murtaza Efendimiz, Hasan Hüseyin-i Kerbela Efendimiz, yirmi dört bin sahabenin ruhaniyetini istiyorum bu yaşında. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, Konya'mız böyle peyizli. <gülüyor> Biz size şükran borcu ödeşmeye geldik. Hepinize teşekkür edelim. <gülüyor> Allah razı olsun. gittim, kolumdan tutan bütün Konyalılar oldu. Çünkü düşüyorum, kalkıp böyle düşüyorum. Tahir hocamız Yanına aldı bu günahkar müleddesi, yanında o kıttı, <gülüyor> münnettarım Allah ömrünü müzdad etsin, ziyaretçimizin en samimisi Konya'dan geliyor, en samimisi Konya'dan geliyor, her cihetten memnunum, biz memnun et sizden, Allah da memnun olsun, razı olsun. İnşallah rızası ile evimizi, barkımızı, gönlümüzü yer ile gök arası kadar doldursun işimiz. ona azinesi. Çak. Amin. Raval an an Hasan. Anil Hasan. An Hasan. An Hasan. Hasan'ın cetti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her birinden söz atsan, sabahlar olur, akşamlar olur. Hele Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Allah. ben nasıl seni mefmet edeyim ya Muhammed? Allah Allah. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, yeri de gök arası kadar bir ağzım olmalı ki seni vasfedebilmeliyim. Ben seni nasıl vasfedeyim? Bütün denizler mürekkep olsa, bütün ırmaklar mürekkep olsa, bütün sular mürekkep olsa, bir gök bütün kağıt olsa, insan cin melek katip olsa, senin vasfından zerreyi yazamazlar zerrei. Bu ve mealsel illa rahmet eliyle alemin, rahmet için hal olunan Muhammed o, bizi birbirimizle seviştiren o, içimizde manevi zatını veren onun vasıtasıyla gelen o, müşkatı ı ve nüvünden alındı bu. Şu aramızdaki sevgi, bak kardeşlerimiz, ta Ankara'dan binmişler, Yahyalı'ya gelmişler, Yahyalı'da yok demişler, Konya'sına gitti demişler. Konya'ya bilmiyorlar Konya'sına. Allah. Benim Konya, benim ben de Konya'nın, Allah bunlarla haşrı cemetsin. Allah. Mahşer bunlarla inşallah cennete geleyim inşallah. Allah. Ondan sonra efendim, Kardeşlerimiz, öteden beri geldiğine göre bu içimizdeki zevki almaya hiç kimsenin gücü yetmez. <gülüyor> Şıhal Efendimiz, oh. iyi bilir Hacı Es'adi Erbil'i Kuttis'e Sirrahul Aziz, <gülüyor> Efendimiz'in <gülüyor> mahtumu alileri Vavsul-i Azam, Vavsul-i Azam Şıhal Efendi Hazretleri, elleri arkasında bağlı idam ettiler. Allah Allah. Onlar bizim için gittiler. Şahal Efendimiz de diyor ki mektubunda Şahal Efendimiz, oğlum Ali, beraber vefat edeceğimizi bilirdin de onun için yerime vekil olacaksın demezdin. Demezdin. Ee, rehletimiz Kerbela'mız beraber olacak ifadeni hiç yanlış verme. Yarın Efendimizin kendi lisanından duydum. Kayseri'de Hacı Şaben Efendi'nin evinde Şah Efendi Hazretlerinin başına Mustafa Paşa, Yedi Paşa, Efendimiz'e intisaplıydı. Yedi Paşa. içinde Mustafa Paşa'nın yeğeni oraya vermiş hasta diye. Şah e hizmet ediyor verilmelemende. Ona varınca demiş ki, Efendim korkmayın, sininizden istifade ediyorsunuz, evet. idam edemeyecekler sizinle, beni teselli etme Mustafa demiş. <gülüyor> ne diyeyim efendim, işte edemiyorlar. Hayır, bizim kararımız verildi, bizim Kerbela günümüz geldi, o, o dünyayı idam edecekler, bana da zehir içirecekler. Allah. Yani sen ondan vazgeç de, ben bir şeye müteessir edin. Kendi aramda bir müşkilim var bu halle oldu. <gülüyor> Hacı Sani Sultanımız, canımızın canı, emrimizin <gülüyor> sultanı... Allah emrimizden ömür versin, Hz. <gülüyor> Aleyhisselamdan hayat versin. <gülüyor> Allah başımızda daim etsin. Yeminde <gülüyor> ruhumuz kap. <gülüyor> başında gibi diyor ki, ben diyor Allah'la kendi aramda bir müşkilim vardı, halloldu Mustafa diyor. <gülüyor> ne oldu efendim, ne oldu? Bana intisap edenden, gelsin, yalnız okuyabilen, ayar üstüne okuyabilen, <gülüyor> bunlara kadar ak bitmezsen ruhumu kabz etme derim. Allah, Allah da Affettim es affeti ah ben yolcuyum oğlum bırak beni bir sabaha yastığının üstünde salyası şöyle yim yeşil kesmiş ya Hazrata Hüseyin Hasan Efendimiz gibi onu da zehirlediler yani siz pek kaygılanıyorsunuz ülenmeden ne ne diyor <gülüyor> nasıl oldu da Hazrata Yahya'yı koç gibi bu arada Hasan'ın ceddi peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu, sallallahu, sallallahu teala aleyhi ve sellem levlake levlake